Mehmet Bey Van'dan merak ettiği soruyu bizlere aktaracak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Buyursunlar. Ben bu Yalova'ya gitmiştim. Evet. Bu oradaki Yalova, İstanbul Yalova'ya gitmiştim. Yalova'da dikkatimi çeken bir şey vardı. Merkez Çarşıda merkez camisi var. Caminin yanında 3 yüze şey atmışlar. Cenaze için niyet getirme nasıl olmalıdır? Baktım model yazmış, benim dikkatimi şeydi. Yazmış Allah için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, meyyid için duaya, uydum imama. Allah ve yazmış, tabii benim dikkatimi çeken Resulullah için salavata ben böyle bir şey duymamıştım. Orada üç yere de yazmışlar, bu niyet doğru mudur, yanlış mıdır? Evet, soralım hocamıza. Çok teşekkür ederiz Mehmet Bey, sevgiler, saygılar bana ve sizlere. Hocam. Evet, bu konu cenaze namazında dikkat edilirse ölüye dua var. Evet. O en sonda Allahümmeğfir li hayyina ve meyyitina diye başlayan dua meyit içindir. Yani ölü için dua ediyoruz. Allahu Ekber tekbiriyle birlikte Hanefi mezhebinde ilk tekbirden sonra Allahümme salli ve barik okunur o dualar okunur. Evet. Ya yani, Allahumme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed, Allahumme barik. E, bu nedir? Resulullah Aleyhisselam'a salavat getirmedir. Dolayısıyla <gülüyor> e, Hanefi mezhebinde e, cenaze namazında tekbirle birlikte ki Allah için namaz kılınıyor. Resulullah Aleyhisselam'a salavat vardır ve vefat eden zata da dua edilir. Dolayısıyla orada yazılan yazı bu gerçeği ifade etmekte. Yani evet. cenazede biz Allah için namaz kılıyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak emrediyor. Resulullah Aleyhisselam'a salavatla önce Subhanike okuduk. ikinci tekbirde Salli Barik ve üçüncü tekbirde de vefat eden zata dua edildiği makam oluyor. Evet. Dolayısıyla o beyefendinin okuduğu yazı doğrudur. Cenaze namazında bu üç husus yani Allah için namaz, Rasulullah Aleyhisselam için salavat ve meyit için de dua söz konusudur. Yapılan işlem doğrudur.